Ahmeder Rufai Hasretleri Hak yolcusunun düsturları Nizamülhas fi ehl-i ihtisas Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Hamd ve senaya layık zatını tasim için Allah'a hamd ederim Her türlü hamdü sena, Allah Celle Celalihu'ya mahsustur Salat ve selam Allah'ın Nebisi, resulü ve Livayül hamdin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun soyuna ve vadinde duran sözünü yerine getiren ashabına olsun. İmdi ey efendi, kainatın her zerresi Allah'ın âlekiyet, yaratıcılık kudretinin mahkûmudur. Orda olmuş olacak ne varsa Hepsini Allah yaratmıştır ve O yaratır. İnsanlar âlemi de bu kâinat cümlesindendir. Bu yüzden insanoğlu da bu Rabbânî kudretin sultası ve hakimiyeti altındadır. O da Allah'ın kudretinin kabzasındadır. İnsanoğlunun her bir ferdi yaratanın tasarrufu altındadır. Ve insanoğlu da 90 sıfatlardan münezzeh ve yüce olan, Allah'ın kuludur. O yüce kudret sahibi, Allah'tan başkasına nispetle hürdür. İnsanlar, Allah'ın kulu olma bahsinde eşittirler. Hepsini de Allah yaratmıştır. Fakat ne zaman ki, kişinin efendisine, yani Allah'a yakınlığı tahakkuk ederse, işte o zaman o, kulluk derecesinde, diğer hemcinsleri arasından sıyrılır, yükselir ve onların fevkine çıkar. Öyle ki bu yükselme bir noktaya varınca o kişi için ilahi kudretten bir mana hasıl olur. O bu manadan aldığı güçle diğer insanlara reislik, önderlik eder. Bunu kendi başına değil ancak ilahi kudretten asıl olan o manayla yapabilir. Riyaset, önderlik yapacağı sahanın genişliği ise ilahi kudretten asıl olan o mananın büyüklüğü ylüğün nispetindedir. Peygamberler içinde aynı zamanda Resul ünvanını da taşıyanlar rütbe itibariyle diğerlerinden daha yüksek Reislik önderlik edecekleri sahada daha geniştir. Resuller içinde de Ayrıca Ululazm ünvanına sahip bulunanlar bu ünvana sahip olmayan resullerden mevki bakımından daha yüksek riyaset önderlik edecekleri, Tebliğ vazifesini yapacakları sahada daha geniştir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse ulul azm peygamberlerin büyüğüdür, efendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulul azm peygamberler içinde mevkiyi en yüksek, davet sahası en şumullü, dairesi en geniş, hükmü en tam, hücceti en açık ve en sağlam kudreti en kahir olandır. Çünkü onun için, o kutsi, o ilahi manadan, öyle bir mana hasıl olmuştur ki, bu mana, diğer peygamber ve resullerin, sahip bulundukları manaların, çok fevkindedir. Allah'ın salat ve selamı, onun ve diğer peygamberlerin, hepsinin üzerine olsun. Buna göre, insanlar aleminde, yürürlükte ve geçerli olan hüküm, ilahi emirlerdir. Allah'ın emir ve hükümlerini öncelikle ve birinci sırada tatbik edip ayakta tutanlar, peygamberler ve resullerdir. Onlar bu vazifeyi Allah Celle Celaluhu'nun kendilerine bahşetmiş bulunduğu bir salahiyetle ifa ederler. Allah'ın ahkamını ve emirlerini halka duyurmak ve onlara riayet edilmesine yardımcı olmak vazifesiyle mükellef bulunan ikinci zümre, Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Bunlar Allah'ı bilen ve dinin esaslarına iyice vakıf bulunan kişilerdir. Devletin ileri gelenleri de peygamberden niyabeten her devir ve her zamanda Allah'ın ahkamını ayakta tutmaya çalışırlar. Bu niyabetten aldıkları salahiyetle ahaliye Allah'ın dinini tebliğ ederler, duyururlar dine riayet edilmesini sağlamaya çalışırlar. Bu hususta idarenin mutlak bir salahiyeti vardır. Bütün bunlardan sonra bir de basiret erbabı vardır ki, bunlar peygamberliğin halini, halkın özünü ve yaratıcılığın hükmünü iyi bilirler. Mana yönleriyle ileri mertebelere ulaşmış bulunan bu topluluğun fertleri de riyaset, önderlik bakımından, Sahip bulundukları hisse nispetinde yani kendilerine bahşedilen saha dahilinde diğer insanları işad etme salahiyetini haizdirler. Basire terbabından her bir fert, derece bakımından, kendisinden daha aşağılarda bulunan diğer insanlara Allah'ın yolunu öğretir. Onları kötü ahlaktan, menfi duygu, temayül ve ihtiraslardan temizler. Allah'ın yolunu öğrenmeleri için, onlara tatlılıkla ve lütufla muamele eder. Kendilerini edepli kişiler haline getirmek için icabında sert davranır. Onları cehalet çukurundan çıkarabilmek için kendilerini hem ilim öğrenmeye hem de irfan, anlayış ve basiret sahibi olmaya sevk eder. Basiret sahibi kişi bu irşad işini yaparken insanları içine düştükleri dalalet çukurundan kurtarmayı ve zulmetten nura çıkarmayı arzu eder. Hem de nefsin süfli karanlıklarından, himmetsizliklerden, kısa görüşlülükten, hasta gaye sahibi olmaktan kurtarıp, mizacın şerefli nuruna, ulvi himmete, sıhhatli görüşe ve yüce gayelere çıkarmayı arzu eder. Basiret erbabı mürşidin, bu ve gayretleri sonunda irşad ettiği kişilerin yolu doğrulur kötü halleri ıslah olur. Üzerlerindeki tembellik ve uyuşukluk kalkar. İçinde bulundukları zillet ve meskenetin hakimiyetinden kurtulurlar. Sen, ey hakikatlere karşı perdeli kardeş! Sakın paranla, vaktinle, hazzınla, şan şöhret ve nüfuzunla ve amir durumunda bulunmanla bir diğer insandan üstün bir durumda olacağını ve onun, senin kölen olacağını sanma. Aynen senin gibi, sureta ve şeklen insan olan herkes, insan nevinde senin kardeşin, Adem oğlu olmakta, şerikin ve ortağındır. Ne o senin kölendir, ne de sen, onun efendisisin. Sureta ve şeklen, senin gibi insan olarak yaratılmayanlar, yani diğer canlılar ve hayvanlarsa, kendi cinslerine dahildirler. Sen de, kendi cinsine dahilsin. Bu yüzden bir insan olarak haddini bil. Canlılardan hangi sınıfa dahil bulunduğunu ve oradaki durumunun ne olduğunu bil ve yalnız kalma. Senin kendinden gayri şeylere muhtaç bir durumda yaratılmış bulunman hem cinslerin olan diğer insanlarla karışıp kaynaşmanı ve onlarla ünsiyet peydah etmeni icap ettirmiştir. Hatta bu durum sadece hem cinslerin olan insanlara değil canlı cansız büyük küçük ulvi ve süfli bütün varlıklara karşı edepli davranmanı gerektirir. Madem ki sureta ve şeklen insan olarak yaratılmış bulunan diğer insanlarda, insan nevinde ve Adem oğlu olmakta seninle müsavi ve eşittirler o halde sen bütün gücünü ve kuvvetini bütün aklını ve fikrini Allah'ı tanımaya hasret. Onunla ünsiyet peyda etmeye harca. Ta ki insanlık mertebesinde hem cinslerinin fevkine yükselebilesin ve kötü ahlakı, kötü duygu, temayül ve ihtirasları nefsinden atabilesin. Bu neticeye ulaşmak için çok ibret al. Himmetsiz, gayretsiz olma. Doğru görüş sahibi ol. Rabbinin hikmetlerine bak. Ruhi, manevi seyahat et. Himmetini noksan sıfatlardan münezzeh ve yüce olan Allah'ın mülkünde gezdir, dolaştır. Onun yarattıklarından ibret al. Şanı yüce olan Allah şöyle buyuruyor. İbret alınız ey basiret sahipleri.